Evet Açık Radyo'da Açık Dergi programı şu anda Madımak telefonla bağlandık. Antikapitalist Müslümanlar bugün Madımak'taydı. Haberini alır alması iletişime geçmeye çalıştık. Zeneva Aslan şu anda telefon attığımızda. Merhabalar Zenevanım. Hanım. Merhabalar. Hoş geldiniz programa. Evet. Hoş bulduk. An itibariyle galiba oradaki yürüyüşünüz ya da miting mi demedim bilmiyorum ama sona ermiş vaziyette. Evet sona erdi. Evet. Şu an Cem Evi'nin e, bahçesindeyiz. E, ve yavaş yavaş insanlar otobüslerle tekrar geldikleri şehirlere dönüyorlar. Hı -hı. Biz de otobüsümüzün hareket saatini bekliyoruz. Evet Hı -hı. Na nasıl geçti peki? E, Güzeldi ve buruktu aslında. Tekrar hani 20 yıl öncesini gözler önüne geldi. Tekrar bugün tekrar yaşan zamanlar. Evet. Bunun sebebi de hala e, adaletin yerini bulmaya, bulmamış olmasıdır. Hala bu acıların 20 yıl önceki kadar taze olmasının sebebi adaletin yerini bulmamış olması ve davanın zaman aşımına evet. uğratılmış evet. olmasıdır. Bunun burukluğunu yaşıyoruz burada. Hı hı. Evet. Sabah 10.30 itibariyle başladı sanırım Sivas'taki anma programı. Hı, belediye başkanı hı hı. 10 ve 10.30-11 gibi. Evet. Sıralar başladı. Hı hı, pek çok sivil toplum örgütünün de e, birleşen evet. birlikteliğiyle aslında gerçekleşmiş. Siz de söylediniz zaten sanırım Sivas dışından da pek çok insan geldi. Evet. E, orada e, şeyin nasıl anlatabilirsiniz aslında? Antikapitalist Müslümanların orada olması çok önemli ve değerli. E, yanı sıra e, kimler vardı sivil toplumdan, sivil inisiyatiften? Kimleri görebildiniz? Ee, biz grubun en arkasında yürüyorduk. Cem Evin'le çünkü bizim e, otobüsümüz 11.30 gibi İstanbul'dan gelebildi. Hı hı. O hı hı. o sırada da yürüyüş başlamıştı. Yani hani biz kuyruğun en sonundaydık. Ben görebildiğim kadarıyla bir Sultan Aptal Derneği vardı. Ee, KDP'yi ben gördüm, Partizan'ı gördüm. Evet. Şu an aklıma bunlar geliyor ama baya renkli o hani uzaktan bayraklar gördükçe de çeşit çeşit kesimlerden insanlar vardı. Evet, bildiğimiz kadarıyla. Yoğun güvenlik önlemleri de alınmış ama bir şey olmadan, e, saldırı olmadan e, Alman'ın da evet. gerçekleştirilmiş olmasına çok sevindiğimizi söyleyelim. Şimdi geçtiğimiz haftalarda Kadıköy'de bir buluşma vardı. Yine evet. Mad Madı makaması. Antikapitalist Müslümanlar orada da yer almaktaydı. Az şu anda, az bir ortak duyarlılıktan bahsettiniz bu davanın zaman aşımına uğramış olması adalet yerine e, gelmeden antikapitalist Müslümanların hem Kadıköy'de hem de şu anda Madımak'taki e, varlığını evet. nasıl açıklarsınız? Neler söylemek istersiniz son olarak? Biz kapitalist Müslümanlar olarak e, insanların halkların dinine diline ırkına e, inanışlarına bakmaksızın onların mazlumiyetlerinin yanında oluyoruz. Hak arayışlarının yanında oluyoruz. Kürtlerle Ermenilerle bugün alevlerle birlikteyiz hak arayışlarında destekliyoruz onları yani geçen hafta Kadıköy'de İstanbul'da katılmıştık bu haftada e, Sivas'a geldik Madımağa ve e, bu bir mazlumiyettir egemen sistem tarafından halkların halkların hakkı elinden alınıyor yaşama hakkı elinden alınıyor onların diri diri yanmalarına göz yumuyorlar üstlerine bombalar atıp öldürüyorlar ve hiçbir şekilde ne Roboski'de olsun insanlar hak arayışına karşılık veriyor devlet, ne burada Mademasa 20 yıl üstünden geçti hiçbir cevap yok. Ve biz bunlara artık ses çıkarmak istiyoruz. Müslümanların bu haksızlığa, adaletsizliğe göz yummaması gerektiğini düşünüyor ve bugün bunun için buraya geliyoruz. Bütün Müslümanlardan da bu duyarlılığı bekliyoruz. Egemenlerden, iktidarlardan, zalim iktidarlardan hesap sormalarını istiyoruz. Evet, hı hı. Evet, bu aynı zamanda bu, söyleşinin başında da söylediğiniz gibi bu adaleti savunmak, hem bir arada e, olmayı e, söylemek hem de bir yandan hukuki olarak gerçekten de zaman aşımına uğramasını, çünkü bunun aslında bir insanlık suçu olduğunu söyleyebiliriz. Hı hı. E, 93 yılında Sivas'ta yaşanan bu katliamın bu insanlık suçunun da e, tarihe karışmamasını sağlayabilmek için bir e, baskı uygulamak herkesin görevi de diyebiliriz sanırım. Bugün mahkemeler, işte adalet sarayları, Adaleti yerine getirmiyor olabilir ama hiçbir zaman insanların vicdanında Madımak olsun, Doboski olsun, Reyhanlı olsun sönmeyecek. Bu ateş her zaman yanacak ve her zaman hat arayışımızı devam ettireceğiz. Evet. Peki çok teşekkürler katılmış olduğunuz için. Ben teşekkür ederim. İyi, ya i̇yi yayınlar dilerim. Çok sağ olun.